Yıldızların izinde hazırlayan Mutlu Doğan seslendiren Mustafa Aygün. Hatib bin Abu Beltaa radıyallahu an. İbni Ebu Belteat diye de anılan Hatip bin Ebu Beltea miladi 586 yılı civarında hayata gözlerini açmıştır. Hatip bin Ebu Belt'a radıyallahu anh, Ubeydullah bin Hümeyd bin Züheyr'in kölesiydi. Mevlasıyla mukadebe yoluyla kendisini azat etmesi için yaptıkları anlaşmanın gereği olarak kararlaştırdıkları ücreti Mekke'nin fethi günü ödemiş ve özgürlüğüne kavuşmuştu. Cahiliye devrinde ata iyi binmesi ve güzel şiirler söylemesiyle tanınan ve ilk Müslümanlardan olan Hatip, Habeşirsan'a hicret etmeyerek Mekke'de kalmıştı. Allah Resulü'nün hicrete izin vermesi üzerine kölesi Sadı da yanına alarak Zübeyir bin Avam ile Medine'ye hicret etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de onu Ruhayle bin ile kardeş ilan etmişti. Bedir Savaşı'na iştirak eden Hatip, Uhud Savaşı'nda Ayneyn Tepesi'ne yerleştirilen okçular arasında yer aldı. Savaşın seyri Müslümanların aleyhine dönünce Allah Resulü'nün yanına geldi. Onun yaralandığını ve dişinin kırıldığını görünce hiddetlenip bunu yapan Utbe bin Ebu vahkası öldürerek başını Resul-i Ekrem'e getirdi. Müslümanlar Beni Mustalik gazvesinde susuz kalınca Allah Resulü'nün emri üzerine bir kuyu kazdı. Hicretin 6. yılının sonlarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatıbı bir mektupla Bizans İmparatorluğuna tabi Mısır mukavkısı Cüreç bin Mina'ya elçi olarak gönderdi. Cüreyç'in Muhammed Allah'ın elçisi ise için dua edip düşmanlarına helak etmiyor diye sorması üzerine Hatip, Tanrılık iddia etmesine rağmen Firavun'un hemen helak edilmediğini, Hazreti İsa'nın kendi memleketinde eza görmesine, Yahudiler tarafından çarmıha gerilmek istenmesine rağmen, kavmine beddua etmediğini ve nihayet Allah'ın onu kendi katına aldığını anlatarak, iyi bir diplomat olduğunu gösterdi. Onun verdiği cevaplardan memnun kalan Cüreç, kendisine hikmetli bir zatın hikmetli elçisi olduğunu söyledi ve Allah Resulüne sunmak üzere aralarında Mariye'nin de bulunduğu birkaç cariye, binek hayvanları ve daha başka değerli hediyelerle onu yolcu etti. Aslen Kureyşli olmayan Hatip, Mekke'nin fethi için yapılan hazırlıkları görünce, orada bulunan akrabalarının hayatından endişe duydu ve Kureyş'in bazı ileri gelenlerine olayı haber verirse, onların bu durumdan memnun kalarak yakınlarını himaye edeceklerini düşündü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse ise, Mekke'nin fethi için yaptığı hazırlıkların müşrikler tarafından bilinmesini istemiyor, Hayber'e doğru sefer yapacağını söylüyordu. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin asıl maksadını kendilerine açtığı birkaç sahabiden biri olan Hatib, Kureyş'in ileri gelenlerine hitaben yazdığı ve o sırada Medine'ye gelen Ebu Leheb'in müşrik cariyesi Sare'ye verdiği mektubunda Allah Resulü'nün gece karanlığı gibi korkunç, sel gibi bir orduyla onlara doğru gelmek üzere olduğunu belirtiyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına da kalsa Allah'ın onu muzaffer kılacağını zira bunun Allah'ın ona bir vadi olduğunu yeminle bildiriyordu. Bütün yaşananları vahiy ile öğrenen rasûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali, Zübeyir bin Avvam ve Miktad bin Amr'ı Sare'yi yakalayıp getirmekle görevlendirdi ve onu bulabilecekleri yeri de haber verdi. Hazreti Ali, Zübeyir bin Avvam ve Miktad bin Amr Allah onlardan razı olsun Mekke-Medine yolunda kadını yakalayarak mektubu buldular ve Hz. Peygamber'e getirdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hatıp'ı çağırtarak mektubu gösterdi ve niçin böyle davrandığını sordu. Hatıp, Allah Resulü'nden acele karar vermemesini isteyerek aralarında bir anlaşma bulunan Kureyş'e samimiyetle bağlı olmadığını, muhacirlerin Mekke'deki mallarını ve ailelerini koruyacak yakınları olduğu halde kendi yakınlarını himaye edecek kimsesi bulunmadığını bu sebeple Mekke'lileri kendisine minnettar bırakmak suretiyle akrabalarını korumak istediğini söyledi. Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun savunmasını kabul etti. Hatım'ın öldürülmesini isteyen Hazreti Ömer'i yatıştırmak için de onun Bedir gazvesinde bulunduğunu, Allah Teala'nın Bedir'e katılan müminlerin gayretlerini överek onlara ''Ey bedirehli Bundan böyle ne işlerseniz işleyin, ben sizleri bağışlayacağım dediğini hatırlattı. Bu olayın üzerine Mümtehine suresinin Ey iman edenler! Benim de sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Mealindeki ayeti kerimesi nazil oldu. Bu olayın ardından Mekke'nin fethine ve Huneyn gazvesine katılan Hatib Hazreti Ebubekir hilafeti sırasında Cüreyç bin Mina'ya elçi olarak gönderilmişti. Hatib hicretin 20. yılında Mısır'ın fethine kadar devam eden bir anlaşmayı İslam devleti adına imzalamıştı. Mısır'a elçi olarak gönderilmesinde muhtemelen yaptığı ticari seferler dolayısıyla bu ülkeyi iyi tanımasının, ayrıca güzel bir görünüme ve kıvrak bir zekaya sahip olmasının rolü önemliydi. 65 yaşlarında Medine'de vefat eden Hatip radıyallahu anh'ın cenaze namazını